Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin, ve salatu vesselamu ala seyyidil murselin, Muhammedin ve ala ve Kıymetli dinleyenlerimiz, bu mübarek Mevlid gecesinin arefesinde, Mevlid-i Şerif ayında, sizlerle terhibu terhib, hadis-i şerifleri sohbetinde canlı yayındayız. Böyle bak el salladığıma göre canlıyım yani, yayın canlı demek oluyor o. Birkaç ad Şerif okuyacağız inşallah. Yarın gece esas Sinan Erdem'e bekliyoruz. Hanım kardeşlerimiz de geliyor inşallah. Kainat-ı Efendisi'nin sallallahu teala aleyhi ve sellem teşriflerinin sene devriyesinde büyük bir anma yapacağız. İnşallah Mevlid-i Şerif'le ilgili rivayetleri okuyacağız. Mevlid-i Şerif gecesinde neler oldu, kainat Efendisi neler gördü, neler bunları beyan edeceğiz. Mübarek saç şerifinin Şerif'in değdiği Sulardan ikram edeceğiz. Mevlid-i Şerif okunan lakumlardan ikram edeceğiz. Rabbim de bize Fazl-ı Kerem ikramlarda bulunacak diye niyaz ediyoruz. Ve temenni ediyoruz ve dua ediyoruz. Sizleri de yarın inşallah yedi gibi başlıyor Mısır'dan Yasin Şerkavi Hafız-ı olan şu anda dünyada çok meşhur muteber bir Hafız Efendi Mısırlı. O geldi. İnşallah Mevlid-i Şerif okunacak. Bu fakir de Kasne-i Faslı'nı okuracağım inşallah. Çok ilimler, marifetler hasıl olacak. Ve bereketler hasıl olacak. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Tabii mana alemin devli Allah'tan görenlere kaynaklı tabii eski muteber kaynaklarımızda, kitaplarımızda zikrediliyor birçok kaynağı var. Ya Resulullah dedi evliya Allah'tan bir zat gördüğü zaman mana aleminde bu kadar mevlid okuyorlar sana sana salavat okuyorlar seni anıyorlar ümmetin bunlardan haberdar mısın razı mısın? O zaman kainat efendisi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem Men feriha bina ferihna bihi kim bizimle ferahlanırsa yani memnun kalırsa sevinirse biz de onunla ferahlanırız, biz de onunla seviniriz. Yani bizimle sevinen, bizim doğuşumuzla, dünya gelişimizle bayram eden kişileri biz nasıl unuturuz? Biz de onların varlığıyla ve bizi anmalarıyla memnun kalırız. E, memnun kalırız ne demek? Razı oluruz. Bu nereye gider? Şefaat ederiz. Bütün mesele nereye çıkıyor? Muhabbet ve sevgiden geçiyor. Men habbeşeyen ekferan min zikri buyuruyor hadis şerifte. Kim bir şeyi severse ondan çok bahseder. Kainat efendisini sevdiğimiz nereden belli oluyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Onu çok seviyorsak ne yaparız? Çok anarız. Mevlid-i Şerif okuruz. Siyer-i Nebeviye okuruz. İnsanlara onu tanıtmaya, sevdirmeye çalışırız hadis-i şerifler okuruz, hadis-i şerifler rivat ederiz. Şimdi Mevlid arefesinde olduğumuz bu gecede hadis-i şerif okumaktan daha faziletli amel ne olabilir? Kainat Efendisi bize getirdi bu ilimleri, bu hadis-i şerifleri o bildirdi bize. Belli hu'anni ve lev'aye. Bir ayet, bir hadis olsun. Benden taraf ümmetime tebliğ edin, ulaştırın diye emretti bize. Bizi, on, onu bizden en çok haberdar edecek ve hoşnut ve razı edecek amel tebliğdir. Sohbettir, nasihattir, derstir, ilimdir, zikirdir. Onun için bu gecede hadis-i okuyacağız. Yarın da inşallah çok rivayetlerle sinan Erdem'de. Cemaatlerimizle Allah Teala fazl-ı cem eylesin. Kelmeye niyet edenlerin engellerini izale eylesin. Yolculuklarının hayırlı mübarek eylesin. Asan eylesin, kolay eylesin. Sühuletle hiçbir sıkıntıya girmeden, ayakları taşa değmeden sohbet meclisine vasıl eylesin ve oradan dağılmadan da mağfurin cümlesine ilhak eylesin. Hindistan'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in torunlarından Medine İmnevveri'deki seyitlerden Şah Cihan'ın özellikle Hindistan'a davet ettiği ve seyit ailesini oraya yerleştirdi. Sonra kutsal emanetler efendim sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek işte saç şeriflerinden, sakal şeriflerinden vesair. Kullandığı mübarek eşyalardan kutsal emanetler taa Hindistan'dan geldi. İnşallah onlar da yarın gece orada arz edilecek. Sonra Ahmet Yesevi derneğinde kadın erkek isteyenler daha yakından görüp ziyaret etme imkanı bulacaklar. Orada vakti saati ilan edilecek inşallah. Şimdi biz hadis-i şeriflerimize başlayalım. Ee, Tergib-i Terib sahibi Hafız münziri Hazretleri Hazretleri bu kitabının ilk babını, faslını ihlastan açtı. Çünkü ihlas niyet gibidir. Yani namaz nasıl niyetsiz olmaz? Evvela niyet etmeyi Arap Rıza-i Şerif'in için diyorsun. Hani bunu demek şart değil. Hatta dememek lazım. Dile alıştırmamak lazım. Niyetin yeri kalptir. Kalpten niyet daha muteberdir ve geçerlidir. Zaten kalpte hazır olmayan bir niyet dilden kafi gelmez. Yani onun için ihlastan açtı. Yani yaptığın işi Allah için yapmadıktan sonra şimdi ileride Namaza teşvik var, oruca var, zekata var, zikre var. Bu dört cilt kitap yani hafız müziği hadisleri binden fazla belki daha da ne kadar. Sırf bu ciltte bile, bu da kaç cilttir mesela ama bu her bapta yeni numara açmış. Bazı baskılarda e, sıralı numara takip eden de var. Bin, binlerce belki var hadis-i şerif, terhib-i teripte. Bu hadisi şeriflerin hepsinde teşvik var. Terip teşvik demek. Terip de korkutmak demek. Ya faziletli amellere teşvik ediyor ya da efendim sıkıntılı işlerden, haramlardan, günahlardan uzak durdurmak için sakındırıyor ve korkutuyor. Ama sen bu faziletli amellerin hangisini yaparsan burada ameli yapman güzel. Fakat niyetin ne soruyorlar adama? Görsünler var mı, desinler var mı, beğensinler var mı, para kazanmak var mı, itibar kazanmak var mı yani? Sen bunu niye yapıyorsun? Müftünün kızına mı talipsin? İmamı mı kandıracaksın, kızını alacaksın? Niye hep ön saftasın? Her sabah erkenden niye geliyorsun? Camiye erken gelmenin faziletini, hadisini, teşviğini duydun. Ama bunun için mi, Allah için mi, karı için mi, para için mi yani mevzu nedir? Onun için burada en mühim mesele ne? O amelden ziyade onun ruhu olan ihlas... İlk bab ve fasıl İhlas'tan açtı. Ve biz e, hadis-i şeriflere devam ediyoruz. Şu anda 15. hadis-i şerifte sıramız yani. Bir, bir ay geçti derslerimiz belki. İki aya gidiyor. Ben tabii günleri saymıyorum. Bu hadis-i şerif çok meşhur. Bukhari'de de var. Müslüm'de var. Ebu Davud'da var. Tirmizi'de var. Nesai'de var. Mütevatir denilen hadislerden. An-u-mer radıyallahu teala. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor. Kale dedi. Hazreti Ömer tabii ona kadar Hz. İmam Bukhari ben şundan duydum, o şundan duydum. İmam Bukhari ile arasında 3 oluyor, 4 oluyor. Oradan sahabeye ulaşıyor İmam Bukhari. Erken dönem olduğu için arada az. biz de şimdi 36, 37, 34 gibi şu anda bize gelen ravilerde 30, 30 küsurlara geçti. Bazı senetlerde uzun yaşayanlar olursa belki 32 olur, 33 olur. Ha kısa yaşayanlar da olsa 36, 37'yi bulur. Ama 30'lulardayız şu an senetlerde. Ama tarikat silsilemizde öyle Efendim 36 mesela. Çünkü aynı hemen hemen yakın hesaptır onlar. Dönem itibarıyla 1400 senenin bölündüğü zaman ortalaması itibara alınıyor. Ee, burada da İmam Bukhari olduğuna göre onun ravi şeyleri çok yakın oluyor. Üçlen, dörtlen. İmam Bukhari'nin sülasiyatı bile var. Yani arada üç raviyle olanlara deniyor o mesela. Ki çok yakındır. Üç ne demek yani? Arada üç kişi Resulullah'a ekleniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu işte tabi arada kaç var onun ravilerini bu uzun söylemiyor. Bukhari gibi yapmaz bu. Son raviden alıyor hani sadede gelelim meselesi. Millet şu anda ravileri zaten aklıda tutamıyor ki. Semi'atü ben işittim Resulallahü sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendi diyor ki sizin anlayacağınız yani. Ben kainatın efendisini işittim diyor kulağımdan. Ya kuulü diyordu buyuruyordu diyor. Hiç şükme yok diyor. İnne me Ameller ancak bin niyyat, bin niyeti niyete göredir. Müfret olan da var ve fir-i bir vaat cemisi yani çoğulu niyetler veya niyet. Cins tutuluyor zaten burada. Amellerin kabulü niyetlere göredir. Amel namaz şeklinde olabilir, oruç şeklinde olabilir, haç şeklinde olabilir, para veriyorsun zekat, sadaka şeklinde olabilir. Bu şekle bakmıyor Mevla amellerin, muteber oluşu, Allah indinde kabul olur, sevabı hak etmesi ancak ve ancak ha, ancak, innema, ancak neyledir? Niyetlerledir. Yani, şekil namaz ama ruh ne? Niyet ne? Birisi beni namaz kılıyor görsün de sonra adam da sofu dindar adam, belki o şekilde aa bu da namazlı abdesti bana güvenir de beni işe alır. Veya ortak olur muyuz? Veya işte ihaleyi bana verir mi? Öyle çok. Müteahhitler vardır yani. <gülüyor> Her partiye göre e, şekillenirler. İktidar kim gelirse öbürü gelirse şampanya patlatır. Bu gelirse namaza başlatır. Öbürü karıyı kapatır. Bunlar çoktur yani. Hatta bizim Karadeniz isim vermeyelim memleket isimleri, ilçeleri, illeri tabii. Bizim Karadeniz'de çok vardır. Çocuk da çok olur. Eskiden olurdu. Şimdi Kürtler çok doğuruyor, Lazlar az doğuruyor. Halbuki çok dormalar lazım Lazlarında. Herkes doğursun yani. Ne var? Müslümanlar çoğalsın. Kürt'ü de Lazı'dan Müslüman. Ee, şimdi onlar tabii eskiye göre konuşuyorum. 7 kardeş, 8 kardeş, 10-12 falan olur ya yani. Benim babamlar bile 12'dir yani mesela. 2 anneden falan ama olsun. 10-12 çocuğu olur. O erkekler biri bir partiden, biri bir partiden, 3-4 partiden olur. Üye olur, orada heyette yer alır, belediye de şu. Neden? Hangi partiktene gelirse bir kardeş o işi yürütsün. İşte bak, bu, bu adamı şimdi e, diyelim ki Erbakan rahmetlinin adı çok çıktı yani takuyacılardandır mesela. Namaz abdest var ya. Ha şimdi hemen birisi Erbakan partisine girerdi yani o, o vakit selamet vardı. Ha bu adam nereden geldi ya bu Ama sen de istikbal başladı rehin artıyor ya, bir de baktın, adam namaza başladı işte. Niye? Şimdi biraz altyapı yapacak. Sonra sen iktidar olursan da, aa ben de Müslümanım falan ayaklarıyla senden ihale koparacak. Onun için şekil namaz ama ameller neye göredir? Ancak ve ancak niyetlere göredir. Bu adamın niyeti ne? Maddi menfaat temini, istismar. Olmadı namaz. Ve innema ancak ve ancak bak. Li her kişi için vardır. Ma o şeyki ne niyet etti? Herkes ne alır diyor? Yaptığı amelin karşılığını almaz diyor. Ne niyet ettiyse onu alır diye. Yani namaz kılar havaya gider. Çünkü neden? Niyetine adamı kandırmak veya görüntü yapmak. Dünya işi için aracılık yapmak. O zaman niyetini alır. Yani dünya işinden alırsa ya hale alabildiyse onu alır yani. Yoksa da dünyada da hava alır. Ahirette zaten hepten zarar, azap alır. Çünkü ahirette demezler mi ki, dil işini niye dünya için yaptın? Dünya için başka iş yap, beceriklerini göster. Hünerini ser, gire, bilmem ne. Niye namazla aldatıyorsun milleti? Herkes için ne vardır, ne niyet ettiyse o vardır. Bak ne amel ettiyse o vardır demiyor. Orayı anlatmak istiyorum. Amelde ne niyet ettiyse o vardır. Femenkanet her kim ki oldu Hicreti onun hicreti Yani çıkış çıktı yurdunu terk etmek Kolay bir iş değil muhacirlik Şimdiki Su Suriyelilerin durumunu Zorluğunu görmüyor musunuz her gün haberlerde Denizlerde boğuluyorlar Allah yardım etsin onlara Her kimin hicreti çıkışı muacirliği Yani tabi bu hadiste özellikle Mekke'den çıkış kastediliyor Çünkü o zaman hicret farz idi Şimdi farz değil yani insan bir yerde bulunuyor. Orada da İslam doğru dürüst yaşanmıyor. İslam'ın doğru dürüst yaşandığı pek ülkede yok ama neyse. Hani daha iyi yaşayacağı bir yere mesela gitmesi sünnettir. Hicret sünnettir. Ama farz değil. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye göçünce hicret farz oldu. Yani o dönemde farz oldu. Bir dönemlik söylüyorum. La ba'del Buyurdu ki Mekke fethedildi ya bundan sonra hicret yok. Hicret yok derken muacir olmayın demek değil. İyi Allah için adım atarsan cenneti vacip kılarsın, onu demiyor. Farziyet kalktı, farz olmuyor da. O zaman namaz gibi farzdı. Mekke'de durup ölse, istediği kadar namaz kılsa, oruç tutsa azapta kalıyor ebedi. Yani ebedi kalmasa da, tabii Müslüman olduğu için en büyük azapta kalıyoruz. Ayetler öyle söylüyor. Neden? Büyük bir farzı terk etti, hicret farzıydı. Şimdi değil hicret, çünkü Mekke fethinden sonra farziyet kalkmış. Ama yine de tabii bir insan artık cuma kılamıyor, bayramda kılamıyor, namaz da durmuyorlar, namusuna saldırıyorlar, karını aç açıyorlar, başını falan bacağını. Cık, o zaman durulmaz tabi. O yine farz olur. O ayrı bir şey. Allah vatanımızı, milletimizi bu işlere düşmekten muhafaza eylesin. Bu zora düşmekten. Şimdi hicreti kimedir bir adamın? İllallahi Allah'dır. Daha ve Resulü peygamberedir. Yani Allah rızası Mekke'den çıkıyor. tabii ki e, evini taşıyamıyor. Evinde eşyaları var. avur taşıyamıyor. Zaten gizli çıkıyorlardı Mekke'den. Bir tek Hazreti Ömer biliyorsunuz meydan okuyarak çıktı yani. Karısını dul, çocuğunu yetim bırakmak isteyen varsa hadi peşime takılsın bakayım dedi. Bu Hazreti Ömer'dir radıyallahu anh. Sahabenin ekserisi zayıftirler, iyiydiler yani. Vücudu, uzarak köle, azatlık köle, ondan sonra fakir, devesi yok, kuvvetli atı yok. Yani yolculuk meselesi bu. Gavurlar düşüyor peçine oklarla tarıyorlar seni yani. Onun için e, Hz. Ömer'in dışındakilerin ekseriyeti efendim sanırlar sen bile gece çıktı gizli çıktı yani. Bunu da düşünürseniz hemen hemen hepsi gizli çıktı. Şimdi bunlar ne niyetle çıktı bunlar? Gizli gizli kaçtılar. Gizli kaçınca tabi e, daha zor. Çünkü neden? Eşyayı da çok eşya da alamıyorsun yanına. Malın mülkün hep kalıyor. Zaten arsa gibi şey gibi varsa onlar hepten kalıyor. Zaten onun adı taşınmaz yani. Gayrimenkulün adı taşınmaz. E onu taşıyamıyorsun. Gerine kaldı birkaç parça bir şey. O da senin merkebinin yettiği kadar. O kadar uzun yol Mekke-Medine arası. Kaç günde gidiliyor. O nasıl taşıyacak o çölde? Fazla eşya. Onu da helak eder. Bu adam bu zorluğa niye katlandı? Bu sahabe muhacirler bu zorluğu niye çekti? Şimdi buyuruyor ki eğer niyeti ben Allah'a, yani Allah'a hicret etmek, Allah'a kaçmak, Allah'a firar, Allah'a gidiş, Celle Celaluhu, bunları nasıl anlamalıyız? Onun dinine, onun dininin kolayca yaşanacağı beldelere demektir. Yoksa allah Teala bir yerde değil ki aşağı gidelim ona. Ama Mekke'de İslam yaşanmaz hale geldi. Hambargo var. Şimdi Medine'ye gitmek Allah'a gitmek oluyor. Niçin? E orada İslam'ı rahat yaşayacak. Oranın halkı İslam'ı kabul etti. Onları davet ettiler çünkü. Daha var da Resulü Peygamberine. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaten önceden gönderdi bir kısmına. Çoğunu da gönderdi. Kendisi hemen hemen en sonlara yakındır. Hicreti. Önden gönderdi yani. E bir adam onun için çıkarken ne niyetle çıkıyor? Allah Resulullah bana emretti. Sallallahu aleyhi ve sellem bizi, bizi buna teşvik etti. Efendim ben onun için onun şefaatine ermek, onun dinini onunla beraber rahatça yaşamak için gidiyorum diyor. Niyeti bu. Fejratuhum <gülüyor> Bu adamın hicreti kime sayılır? İlallah'ı, Allah'a sayılır, dağ ve Resulü'yü, Resulüne sayılır. Yarın ahirette allah Teala ona buyuracak ki, sen benim muhacirimsin. Sen yemek için, içmek için, hurma için, zeytin için gelmedin. Sen benim için, rızam için Medine'ye geldin. Sen benim muhacirimsin. Yani bana izzet ettin sen. Benim rızama kaçtın. Ve Resulünün vacili olur. Kainat Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem yolunda malını canını tehlikeye atmış, feda etmiş vatanından ayrı kalmış. Bu zor bir iş. Çok zor. Vatansızlık. Ve menkânet ama her kimin olduysa hicratu, çıkışı, gidişi nereye ila dünya bir dünya loaki yusuyu bu isabet edecek. Neye ha ona. Yani dünya malından bir şey bulabilirim mi acaba Medine'de bu arada? Yani ortalık zaten karışık. Ee, ben o arada bir iş kotarabilir miyim? Oradan bir şey. Artık ortada dolu ticaret var tabii. Medine'ye dünyalık bulmak için gidiyor. Yani Medine'ye şimdi de gitse bir adam ticaret yapma haram değil o. Onu söylemiyor. Ama niyet ne? Sen şimdi muhacir olma vasfı Kur'an-ı Kerim'de ve sabikune levelune minel muhacirine vel ansar muhacirlerden, ensardan, ilk önce e, efendim hizlete gidenler, Allah'ın dinine yardıma gelenler, ve Allah onlardan razı, onlar Allah'ın sevabından razı, yani çok önemli mükafatlar, rıza makamı var burada. Sen şimdi muhacir oluyorsun ama görüntüde oluyorsun. Niyetin neyse Allah'ın dininde onu görüyorsun. Çünkü sen gittin Medine ticaret, ticaret haram mı canım? Ya biz sana haram mı dedik şimdi? Helal bir şey alıp satıyorsan helaldır tabii ki. Ama sen muhacirlerden olma vasfını ve Allah'ın rızasını kazanma makamını elde edemiyorsun. Çünkü eden meşru bir işe gittin helaldır Tamam günah girmiyorsun. Belki çocuk çocuğuna nafaka kazanıyorsun falan. O da sevaptadır ayrı bir şey. Ama muhacir misin değil misin şimdi? Sen Allah için vatanını her şeyini feda etseydin muhacir olurdu. Burada sen dünyalık bulurum diye geldin. Evin muratıyla bir kadına ki, hizmet etti ki yen ki nikah yapacak ha o kadınla. Şevzetu bu adamın hizmeti nereye sayılır? ama o şeye ki Hacer'a hizmet etti ile ona. Kadına hizmet ettiyse onun muacir olur. Dünyayla hesabet işe hizmet ettiyse dünyanın muacir olur. Ama Allah'ın dinini yaşamak için başka hiçbir niyet taşımadan gittiyse Allah ve Resulü muacir olur. Onun için Mekke'den hicret başladıktan sonra tabii হেlek efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif ettikten sonra Mekke'de pek Müslüman kalmadı ancak kendini gizleyen birkaç kişiler kalmıştı. Güçsüzler, zayıflar da vardı. Tabii gelemiyor, yol şey yok, hali yok, yaşta sedye ile bile çıkanlar olduğu yolda öldüler. Onlar da ayrı kıssaları var. Evet. dediler ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep derlerdi. Falan kadın da muacir gelmiş. Dedi sallallahu aleyhi ve sellem. De, kimin yanına inmiş yani? Gelince bir yere bu evvelce tanıdıklarından birinin yanına gelir. Rastgele kapıyı çalmaz ki. Göçmenler hani geliyorlar burada. Eski akrabalarından uzak yakın, onu tanıdığını arıyor. Dediler, falan kadının yanına gelmiş. Buyurdu, Subhanallah. Cins cins yemeyle de. Ruhlar ordular gibidir. Tanışanlar kaynasır. Yani, o ona tam uygun. Artık çok mu konuşuyor, şaka şama tamı yapıyor, işte. niyeti neyse herkes geliyor mıknatıs demiri çektiği gibi o arkadaşını buluyor. Bir adam için dediler, felanca da hizmet etmiş. Ya, sahabe ekram dediler, hiç de ummazdık. Yani bu adam fedakarlık edecek, Allah için, din için vatanından çıkacak, malını mülkünü bırakacak. Hiç de beklemezdik, yanılmışız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki belki de yanılmamışsınız. Neden? E çünkü bu adam niye icret etti? Bir sorarsınız ona. Sonra sordular. Dedi ki ya ben bir kadına aşık idim. O kadın da Medine'ye icret edince ben nasıl durayım? Mekke bana dar geldi. Ben dayanamadım. Her şeyi feda ettim. Geldim o kadına kavuşayım diye. Şimdi herkese dediler bu bunlar Allah ve Resul'ün muhaciridir. Bu adama da sahabe-i kiram derdiler ki Ümmü Kays denen kadının künyesi yani. Ümmü Kaysi'nin muhaciri. Şimdi Koca Hazreti Suttuklar, Hazreti Faruklar yani Allah için, din için, Resulullah için sallallahu aleyhi ve sellem her şey feda etmişler. Allah ve Resulü muhacirleri iken bir de Ümmü Kaysi denen kadının muhaciri ne kadar düşük kalıyor, ne kadar basit kalıyor değil mi? Onun için niyetler çok önemlidir. Amel ve hareket aynı. Yorgunluk aynı. Mekke-Medine arası aynı. Açlık, susuzluk çekilen zahmet aynı. Mekke'de bırakılan mal, mülk, akar aynı. Amelde hiç fark yok. Ama niyet ne yaptı? Onu Allah Resulü'nün muhaciri yaptı. Hazreti Kur'an'daki rıza makamına müjdeye dahil ve nail etti. Bu adam da aynı zahmetleri, aynı şeylerden geçtiyse de bunun muacirlikten hiç uzaktan yakını alakası olmadı. Ve bu adam bir kadının muaciri olarak tarihe geçti. Şimdi biz buradan ders alacağız. Namaz niye kılıyorsun? Oruç niye tutuyoruz? Zekat niye veriyoruz? Camiye niye gidiyoruz? Sohbete niye gidiyoruz? Müslümanlarla niye kaynaşıyoruz? Toplantılar dernekte falan niye buluşuyoruz? Vakıflara gidiyor muyuz? İslam'a, Müslüman'a hizmet için ne niyetle gidiyoruz ama? Para aşırı mı gidiyoruz? İstismara mı gidiyoruz? Değil mi? Kurban paralarını toplayıp da 300 toplayıp, 150'ye kesip 150'yi cebe indirmeye mi gidiyoruz? Yani bunlar var yani. Böyle şeyler var. Hizmet diye ne hizmetler oldu memlekette yani. Milletin paraları, pulları. Karılara, kızlara gitti. Kötü yollara harcandı yani. Millet zekat diye, sadaka diye verdi ya. Ne kadar iyi niyetle verenler var. Ama ameller niyetlere göre işte. Adamlar ne niyetle dernek kurmuş, ne niyetle vakıf kurmuş, ne niyetle teşkilat kurmuş bilmiyorsun yani. Mevla biliyor her şeyi. Görüntüye bakma sen. Niyet muteber. Kâne Âişete radıyallahu teâlâ anha. Âişe annemizden rivat edilen had-i şerifte. Kâlet dedi. Kâle buyurdu kim? Rasulullah sallallahu teâlâ anemiz selleme. Kainatın efendisi buyurdu diyor Âişe anamız ben duydum diyor. Onun zaten hafızası çok kuvvetliydi. Yağzû kazaya çıkacak. Yani harp edecek. Ceyş'ün bir ordu. Nereye? Nereyle savaşa gidiyor? el Kabe ile. Kabe işgal içiyor. Şimdi bu hadis şerifte ne zaman olduğunu falan söylemiyor. Bunun izahı, yani bu tabi tergibi terip hadisidir. Burada izah getirmiyor, hadisi söyleyip geçiyor. Bunun izahı, Hazreti Mehdi, benim 38. Risale'm, Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. Risalesine çok ilimle yazmışım. Bunu mutlaka okuyun bu hadis şerifte. 147, 148, 149'a da gidiyor yani. 3 sayfa kadar izah ve tercüme var. bu Mehdi muhakkak gelecek, kıyamete yakın gelecek efendim e, kitabında Hz. Mehdi'nin gelmeyeceğini iddia edenlere reddiye var tabi ki. İkinci reddiye de ben Mehdi'yim diye çıkan sahtekarlara. Bu son dönemde de bayağı çıktılar. Şimdi karılarla göbek atan atıyorlar. Mesela bunlara reddiye var. Ama bu kitapta çok ilim var. Yani o kadar uğraştım ben buna ki çünkü kıyamete Yakın olacak hadiseleri tahlil etmek çok zor. Lugat manasıyla çıkmıyor yani. Şehrlere baktığım, izahlara baktığım, baya kaynaklı yazdım yani. Çok kaynak veriyorum altına çünkü neden? O kadar yeri görüp takip edip de o manayı elde edebiliyorum. Kafadan bu işler atılmaz. Allah'ın Resulü'nün kelamları öyle ben böyle anladım diye yorumlanmaz yani. Asla insan dinden çıkar. Kendi görüşüyle Kur'an'ı tefsir eden muhakkak kafir olmuştur. Yani sen kendi senin görüşün kimsin sen ya? Hadiste aynıdır vadi hadiste vahidir. Onun için Hazreti Metin kitabında kıyamete yakın olacakları e, görürsünüz. Armageddon, Amikovası'ndaki patlayacak savaşlar, Roma'nın nasıl fethedileceği, Hazreti Metin'in başına gelenler. Sonra İsa Aleyhisselam'ın nüzülü tabi oraya birleşiyor, paralel geliyor. Ondan sonra Süfyanî meselesi. Bu şimdi bu hadis Süfyanî ile alakalı Süfyanî de Şam yönetimini eline geçirecek büyük bir zındık çıkacak. Dekcal'dan evvel. Dekcal'dan evvel Süfyanî. Süfyanî de anasından babasından doğmuş biri yani Süfyanî de kökten inmiyor tabii ki. Fakat e, bu Arap kabilelerinden yani e, bir adam çok büyük zındıktır. Çok büyük işler yapacak. Sonra da Hazreti Mehdi onu yakalayacak. Sonra yeniden biat edecek, iman edecek, tazeleyecek. Sonra bir daha ahdini bozacak. O Süfyan'ı ile ilgili bayağı rivayet burada bulursunuz. Bunlar yaşanacak. Tabii Osman Çataklı vardı. Allah selamet versin. Vefat etmedi herhalde. Belki de 100 yaşına yakındır. Erbakan Hoca'nın eniştesi o. Herhalde ya ablasının ya kardeşinin eşi yani. O çok meraklıdır bu Mehdi onlarına İsa Aleyhisselam'ın falan. Bizim Efendi Hazretleriyle falan da hadisde buluştuk bir sene yani. O her sene hadice giderdi o zaman ki Mina'da çok büyük kan gövdeyi götürecek o kadar olaylar olacak. İşte o Hazreti Metin'in çıkacağı senedir ya. Orada bulunayım diye her sene gidiyor. Okada meraklıydı bu Metin meselesine. Osman abi Allah selamet versin. Efendi Hazreti derdi valla yakın değil yakın değil. Osman efendi sen çok kafayı taktın bu işe derdi. Belki Medine arası çöllerde bir duysa bir kulübede biri var hemen ona giderdi acaba Metin olma ihtimali var mı? Kendi Metin'i iddia etmez öyle. Düzgün adam büyük profesör zaten. Çok da malumatı var bu Mehdi meselesinde. <gülüyor> tabii de yanılıyordu yani. Tarih veriyordu falan hep. Tarih vermemek lazım bu işlerde tabii. Tarih verenler yanılırlar. Ama bu yüzyılda gelmeyeceği anlaşılıyor. Mektubatın beyanına göre. Çünkü yüzün başında gelecekti. Şimdi 1937'ye gitti. Başı maşı kalmadı. İlk Seyri'ye de geçti yani. 1437'ye gitti yani. 15. asrın. ilk Seyri'ye geçti. Bu kitap onu anlatıyor. Hz. Mehdi gelecek. Benim... 38. Risalem Numara olarak. 38. Risale. Çok ilim var bunda. Çok istifade edersiniz yani. Önünüzü görürsünüz bayağı bir şekilde. Ondan sonra işte o Hafız Esed bu Beşşar Esed'in babasını e, Süfyan'ı derdi. Çünkü gözünde bir alamet varmış. Onda gözü az görüyormuş bir gözü falan. Süfyan'ı olduğunu söyledi. Şimdi bu Beşşar'ı falan görse demek teccal diyecekti buna da. Yani çok bekledi öyle o da. Heves ediyordu. Ya bu Süfyan'ı işte diyordu hafız ediyordu. Şimdi Mehdi çıkacak bunu tepeleyecek. Ağacın altında kesecek. Koyun gibi boğazlayacak tabii onu. Çok uzun meseleler var. Burada sizin hadis dersinin konusu değil. Tabii onlar da hadis. Ama şu anda biz bir kitap takip ediyoruz. O dersi devam etmeye ediyor Siz bu konuda işte Fırat'ın altından ır, altın çıkacak. Fırat ırma açılacak. Armagedon 960 bin Askerle Amerika işte İsrail'de İngiltere Müslümanlara sahip 960 bin asker Ondan sonra neler olacak Hz. Mehdi çıktıktan sonra neler olacak Onun tabi muhasarası olacak Sonra onlar Roma'nın üzerine yürüyecekler 7 sene Roma'da kalacaklar Vatikan fethi olması nasıl olacak Oradan Venedik'in fethi Oradan geri dönecekler Dettçal çıkmış olacak Dettçal Hz. Mehdi'yi işte Sıvıştıracak Mesihlik Saad Hazreti Mehdi imam iken artık yiyecekler içecekleri kesilecek it ithal ihracat yasaklanacak şey i̇şte Gazze'deki abluka gibi bir şey. Yani onlar tam mahvolduk, öldük, gittik derken İsa Aleyhisselam Şam'daki beyaz minareye inme meselesi. Bunlar hepsi mütevatir. İnkar eden Müslüman olamaz. Hele ki İsa Aleyhisselam inmeyecek, öldü diyen âli hazretleri diyor ki bütün alimler bunun kafir olduğuna ittifak etmiştir. Çünkü o kadar sahih ve mütevatir hadisler var ki Sanki Resulullah'ı duyup da duyduğu halde olur mu öyle şey diyen gibi yani. Hadisler o kadar sahi. Onun için bu konular sizi ilgilendiriyorsa ilgilendirse de iyi olur. Fuzuli Amerika'nın bilmem neydi Hollywood'un, Bollywood'un efendim uyduruk senaryolarını kıyamet senaryolarını para verip izleyeceğinize serseriliği bırakın da hadis-i şeriflere göre dünyanın akıbetinin ne olacağını inceleyin. Burada ben bayağı hadis şerif yazdım. Yani bu kitapta çok hadis şerif var. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek kitabı. Buradan bu deminde sayfa verdim. 147 mi dedim işte 147, 148, 149. Bu hadisini anlarsınız. Detayı var. Şimdi Süfyanî e, Hazreti Mehdi tam çıktığını Mekke'de biat aldığını duyduğu anda Medine'den Adamlar toplayacak. Medine'de de münafık var tabi. Münafık. Zaten Medine'de çıktı münafıklık zaten. Medine'de. Medine'de mi aradığı alemin Nifak Medine elinden ustalıklı münafıklar var diyor Kur'an'da. Şimdi Medine'den bir ordu toplayacak ama on binler. Tabi Şam'dan da gönderiyor. Esas Şam'dan gönderiyor. Ordunun yoğunluğu Şam'dan çıkıyor. Geliyor. Medine üzerine. Medine'de bir arama yapabiliyorlar. Hazreti Metin çünkü Medine doğumludur. Medine'de doğacak yani. Doğumu Medine olduğu için. Medine'de bir e, üzerine araştırma yapacaklar. Medine'den Mekke'ye geçtiğini duyacak tabii. O zamanki imkanlar teknoloji böyle değil. Yani yine teknoloji şeye dönecek. Eski sisteme dönecek. Yine bile olsa sen bir dakikada bir saniyede gidemezsin ki. Mekke'den Medine'ye kaç saatte gidiyorsun uçakla bile. İndisi binisi. Bunlar tabii koca ordu Medine'den hareket edecekler. Dertleri ne? Kabe'yi yıkmak Kabe'yi işgal etmek ve Kabe'de Hazreti Mehdi'nin de biat aldığını duydukları için, Hazreti Mehdi'nin de orası faaliyet alanı olduğu için Hazreti Mehdi'yi de orada yok etmek. Hesap bu. Bunlar Kabe'ye karşı harbe gidecekler. Feyza ne zamanki olacaklar, oldukları zaman bibeyda'e, boş bir fezada minel arz, yani Mekke-Medine arasında boş arazi, şimdi de dolu o zaman da demek, her taraf mamur olamaz ki, çöllük. Boş bir araziye girecekler. Haşe'de sindi de şimdi gördüm. Diyor ki Zülhüleyfe'dir. Tabi zülhuleyfe Medine'den çok çıkmıyorsun. Biraz gidiyorsun Medine'nin mikatıdır. Yani Medine'den umreye veya hacca ihrama niyet edenler Zülhüleyfe'den ileri ihramsız gidemezler. Mutlaka Zülhüleyfe'de niyet ederler. Giderlerse ceza kurban gerekir. Zülhüleyfe mikattır. Medine'den gidenler için mikattır. Şimdi orada güzel bir camide yapıldı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de namaz kıldığı yerdir. İhrama girdiği yerdir. Ve Hazreti Cibril'in e, mübarek vadidir buyurduğu yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve gelip çok mübarek bir yer Çok feyizli bir yer. Böyle boş bir arazi. Cami de yapıldı ama büyük bir cami yapıldı şimdi oraya. İşte tam oraya gelecek bu ordu. Kıyamete yakın oluyor bu yani. Olacağı söylüyor. Allah bildirince bilir. Rasuller bilir diyor Mevla. İlla meniz tazamir rasul. Seçtiğim, sevdiğim, razı olduğum rasullere kaybımı bildiririm. Bunlar kayba girer şimdi. Efendimiz nereden bildi? E cin suresi bildiririm diyor. Bildirdi. Bunlar nereye gelecekler? Beydaya. Yani boş bir araziye. Minel arzi, küre-i boş bir arazi. Yani Zül'üleyfe. Belli işte 20-30 kilometreden belki var. Ancaktır yani. Çok da öyle 50'den fazla da değil. O arada bir yer. Medine ye yakın. Biz bir, birkaç sene gittik oradan. ihrama girdik. Yuhsefü bi evvelim ve Toprak bunları bir yutacak. Bir anda şimdi ordu on binlerce bir önü var. Bir gerisi var. Önü, başı, ortası, sonu bir anda. Hepsi bir anda. Öyle hani Zelzele da bir taraf yıkılır, bir taraf kalır, bir taraf sonra yıkılır değil. Hepsi küt aşağı. Batırılacak. Yuhsefü batırılır bir evveliyim öncekileri ve ahirim sonrakileri. Hepsi bir anda. Bunu da okursanız Hz. Mehdi gelecek kitabını anlarsınız yani. Orada çok güzel tavsiyat var. Çobanın biri bu işi seyrediyor yukarıdan. Mehtaplı bir gece falan. Görüyor onları. Gece olduğu anlaşılıyor oradan. Başka hadisler ve rivayetleri de cem etmişim orada yani. Onları da okursanız tavsiyat görürsünüz. Allah Allah. Adam şöyle bakıyor falan. Vahy Mekke'nin haline. Mekke mi kalır ya? Bu ordu ne yapar Mekke'yi diyor. Yani Mehdi'yi belki o çoban duymuş duymamış onu bilmiyorum. Ama tabii Kabe'ye gittiklerini biliyor. Ve vah diyor Mekkelileri bunlar kesecekler. Katliam var diye şey diyor da. Tabii onun onları durduracak gücü diyor. Ne niyeti de var o da bilmiyorum. orada bakıyor böyle. Yani ordu gidiyor kara bulut gibi tabii Mehtaplı gecede. Sonra... Ya sağına ya soluna böyle biraz bakıyor. Koyunları oyunları var. Çoban ya. Böyle bakıyor falan ama birkaç saniye. Ha şöyle benim yapmam gibi. Sonra bir dönüyor buraya bakıyor. Vadide bir kişi yok. Allah Allah diyor. Bir daha böyle yapıyor. Bir daha böyle. biraz böyle. Bir daha bakıyor. Yok. Ya bunlar on binler. On binler hareketini düşün. Ordu. Vadidi de zaten önü başı açık. Vadi böyle düz gidiyor. Bu vadinin e, yani hemen dağ gelmedi ki dağın arkasına geçsinler. Yolları çok vardı dağın. Bunlar nereden yürüyor? Yürüme gidiyorlar. Yürüme gidiyorlar. Böyle dönüyor. Bir de böyle döndü. Kimse yok. Hepsi batırılacak. Allah Kabe'yi yıktırır mı bunlara? Hz. Meddi ne işi var? Dünya İslam'a hakim edecek. Hz. Meddi'yi o çulsuzlara mı kaptırır Mevla? Şimdi ne alakası var? İhlastan bahsediyoruz diyorsun bu bapta. Mevzu nereden alakadar ediyor? Galet. Ayşe anamız diyor ki kultü ben dedim. Yani hadisi duydum hemen soru sordum diyor. Sormak da iyi bir şey yani. İlim geliyor. Bak o soruyu sormasa bu ilimi alamayacaktı. Ya Resulallah. Ey Allah'ın peygamber. Keyfe yuhse bu. Nasıl batırıldı ya? Bir evveliyim, öncekileri ve ahiriyim. Sonrakileri. Refiyim halbuki onlar içinde var. Esvakum, çarşı pazar işleri yapanlar var. Yani şimdi köprüden arabalar sıkışınca simitçiler geliyor. Sucular geliyor, muzcular geliyor. Mesela şimdi e, oradaki gelenler köprüyü yıkmaya gidiyorlar veyahut da karşıda bir yeri patlatacaklar. 5-10-20 araba gidiyor. O arada bunlar geçerken sucu, simitçi, muzcu hepsi birden küt aşağı. Şimdi Ayşe diyor ki bu on binlerce insana Satış yapmak için, iş yapmak için, köylüden, kasabalıdan, Mekke-Medine arası yani. Çıktı yola. Pulların hepsi Kabe'yi yıkmaya gitmiyordu ki. İçinde ne var? Esvak var. Yani çarşı pazar işleri yapan, alıp satmak için kötü bir niyetleri yok. ile de işleri yok. Hani onlarla alışveriş yapsın, onlar bir şey satar onlara diye. Orada duranlar da var. Bunlar da mı battı yani? Vemen aralarında öleleri var ki neyse olmadığı. Minimum onlardan. Yani hiç onlarla e, alakası olmayan insanlar var. Kalabalığın içinde efendim belki esir aldıkları var. Belki rehin aldıkları var. Beraber götürdükleri var. Şimdi bazıları zorla gönderiliyor yani bir olayın üstüne. Canlı bomba yapılıyor falan bakıyorsun adam bırakın beni yalvarıyor ama bağlamışlar her tarafına şeyle. Pimini uzaktan çekiyorlar adamın. Yani şimdi bu adam yani Allah'ın azabına müstahak olmamalı yani. Çünkü niyeti bunun kötü değil. Ama orada ya zoraki ya ticari ya orada köylerinden önlerinden geçerken ne var ne yok ya bunu nereye gidiyorsunuz ya yani orada koca ordu gidiyor. Bir yerlerden geçiliyor yollarda gören var. bulan hepsi battı. Buyuruyor. Hepsi battı. Nasıl oldu bu iş? Yani ne sebeple oldu? Bu adamın günah neydi? Kale Buyurdu sallallahu teala aleyhi ve sellem Yuhsef'u Ey Ayşe batırılacaktır. Bir evveliyim, hem öncekileri yani önde gidenleri ve ahirim hem sonra kalanlar Hepsi bir anda batırılıyor. Ama bunların için günahsız varsa kötü niyeti olmayan varsa varsa var. Bu bir toptan pazardır. Depremde de oluyor. Selde de oluyor. Yelde de oluyor. Burada afet bela musibet çattı diye adamın kafasına hepsi günahkar değil ki. Bunların içine yaş kuru yanma meselesi var. Ama bu iş neye göredir yine? Sümme sonra yubazune. Mahşere kaldırılacaklar, diriltilecekler kabirlerinden. Neye göre? Ala niyatihim. Niyetleri neydiyse ona göre kaldırılacaklar. Yani aynı toptan pazara girdiler ama Kabe'yi yıkmak niyetiyle giden çipsiyah. Cehenneme Cümeva zift karası gibi kaldırır. Mahşere doğru cehenneme gönderilecek. E, Su satayım diye gariban kim bunlar ne ince, nereye giderler bilme, bilgisi de yok. Rastladı. O kötü niyeti yok. Onu, onun günahı yok. Onu Allah Teala cehennem için diriltmeyecek yani. Amelle göre muamele eder ona ama buradan azap etmez ona. Kabe'ye yıkma gidenlere e, le beraber battı diye Onlarla aynı azabı görmez. Neden? Niyeti neydi ona bakar. Demek ki bir insan bir ortamda olsa, bir toplumda bulunsa, bir topluluk arasında bulunsa, oraya toptan bir azap ve bela gelse, hani şimdi Noel kutlama meselesini anlatıyoruz ya, her sene anlattığım bir ders var, Ruhul Beyan tefsirinden, Efendi çok anlattığı. Yani İsa Aleyhisselam havarileriyle geliyor, bir memleket halkını görüyor. Herkes olduğu yerde düşmüş. Kasap dükkanı, manav, yani pazarcı, tarlacı, tarlası, herkes aynı anda ölmüş. Ya bunlara toptan bir afet gelmiş bela ki birbirini gömememişler. Tek tek gelseydi birbirini gömerlerdi diyor İsa Aleyhisselam. Havariler de merak ediyor. Sen Allah'ın peygamberi için bunların başına ne gelmiş, neden sebep gelmiş bir sormaz mısın? O da Mevla'ya müracaat ediyor. Mevla buyuruyor ki git şimdi hava kararsın, akşam gel sen onlara seslen. Ruhlar orada, hepsi sokakta cesetler. Hiç hayatta adam yok. Sen onlara sözle seslen. Ee, cevap verecekler. Zaten İsa Selam ölüleri diriltme mucizesi de var tabii. Gece geliyor. Ya helal kariyeti. Ey memleketi ailesi diyor. Lebbeyk ya ruhallah. Bir tane ses cevap geliyor. Görünen şey yok. Ama orada yatanlardan birinin ruhu cevap veriyor. Yani dirilmiş de olabilir cevap verirken. Çünkü İsa Aleyhisselam'da o mucize var biliyorsunuz. Ey Allah'ın e, peygamberi. Buyur diyor. Ma'ba'lüküm diyor. Başınıza ne geldi? Soruyorum diyor. O da diyor. Fil ve fil Gece afiyetle akşamladık. Yedik içtik oynadık. Sabaha kendimizi cehennemde bulduk. Gece yarısı helak olduk. Günahınız neydi diyor. Dünyayı ettik diyor. O kadar dünyayı sevdik ki diyor. Çocuk anasını öyle sevmez diyor. Anasından kötülük görür yine anam anam diye ağlar. Dünya ona ne ederse etsin yine ahirete sığınmaz, yine dünyayı bırakmazdık diyor. Hep dünya diyor. Tabi bu günahlar var demektir. Haramlar çünkü dünyayı çok sevenin bütün hataların başı olduğuna göre bu dünya bütün hataların temelinde dünya sevgisi yatar hadis-i şerifine göre. Demek ki alem yapıldı. Hiç kumar, zinasız olmaz alemler. tabii ki gece alemi yapılmış ve o gece de batırılmışlar. İsa sem diyor ki sen hiç kimse cevap vermiyor. Bir tek sen niye cevap veriyorsun? O da diyor ki ben bunlardan değildim. Dün gece aralarında rastladım diyor. Ama onlara vuran bela bana da vurdu. Fakat onların ağzına ateşten gem vuruldu. Hiçbiri konuşamazlar diyor. Ben bunlardan olmadığımdan esas itibariyle bu iş için gelmediğimden benim ağzım çocuk bırakıldı. Yani ben konuşabiliyorum diyor. Şimdi diyor bunlar cehennem çukurunun dibindeler. Ben de cehennemdeyim ama tabi ruhlar biliyorsun berza aleminde kabirden evvel bir de berza aleminin de azabı var. Azaptayım ama diyor şeye yakın duruyorum diyor çıkma potayı düşün demirden pot, demirlerin eritildiği potalar var ya onun bir dibi var bir daha üstte yakını var. Ben diyor orada diyor çengelle asılmış vaziyette Çukurun ağzında duruyorum. Bilmiyorum. Yukarı mı çekecekler? mi atacaklar. Ben de durumu bilmiyorum. Yani ne demektir? zalimleri azıcık dahi meyletmeyin. Fethemesekübünler ateş dokunur size. Noel e hazırlanmayın. Mevlid'e hazırlanın yarın. Sizin peygamberiniz mi yok sallallahu aleyhi ve sellem? Biz peygamberimizin doğumunu kutluyoruz. İslam üzere. Onlar kutlamak diye adını anıyorlar. Allah'ın oğludur diye. Şirk koşuyorlar. Bir de bütün haramlar işliyorlar. Dinleri diye bir şey yok zaten. Onlara nasıl uyarsın onlarla bir olursun? Bak ne olur aynı muameleyi görürsün. Batırılır hepsi diyor. Sonra niyetlerine göre diriltilirler diyor. E sen niyetin neydi? İşte ben Noel'i kutlamak değildi. Onun için tamam kavur olmazsın. Niyetin o değilse kavur olmazsın ama iyi bir günahkar olursun tabii yine. Onlara istirak etmekten dolayı. Bunun için ben onlardan değildim. Demek ki adamı kurtarmaz. Orada da sıkıntı var yani. İnsan gireceği ortamlara, meclislere, işte sofrada içki var mı, ortada karı kız alem var mı, haram günah var mı, faiz fuş var mı, Kıymet dedikodu var mı falan bunları biraz hesap edecek yani. Buraya birden bir bela gelir. Kütahya. Hani otelde kalıyorsun, hangi odada neler var yani. Zor bu otel işleri yani. Korkuyor insan memlekette. Her yer öyle zaten şimdi. Tabii niyetlerine göre diriltiriler. Bura insanı kurtarıyor biraz. Niyetin günah değildi, fısku değil değildi. Ticarete gelmişti. Ne yapacaksın? Sokakta mı, çadırda mı yatacaksın? O bir yerden kilitli. Tabii mümkün mertebe, fuhuştur, kumardır. Böyle bilinen yerlerden uzak durmak lazım. Bilinen yerlerden. E bilinmedik normal otel. E ne yapacağım? Kalacağım daha. Yani orada azap gelirse toptan gelir. Sonra niyetlerine göre diriltirirler. Ey Ayşe diyor. Yani ne demek istiyor? Burada, dünyada zahiri bir azap gibi görürse de Eceliyle ölüm sayılır onun hakkında. Niyeti kötü değilse. Eceli geldi. O da onlarla eceli geldi olur. Öbürlerine azap olur. Bunun da eceli geldi olur. Çünkü neden? Diriltilirken Mevla, siz Kabe'yi gidiyordunuz. Hepiniz cehenneme diye toptan muamele yapmaz diyor. Çünkü neden? Sucu muydu? Simitçi miydi? Bu niye geldi buraya? Rastladı buraya? Niyetlere bakar diyor yani. Anladın mı? Yine iş döndü nereye? İhlas ve niyet. Niyetin neyse Amelin ona göre muhteveldir. Bundan dolayıdır ki her işte niyetimizi tahsis edeceğiz. Yarın Sinan Erdem'e geleceğiz inşallah. Hemen niyet ediyoruz bu geceden. Kainatın, Efendisi'nin sallallahu aleyhi ve sellem dünyayı teşriflerinin seney i devriyesinde nasıl aşure günü Musa aleyhisselam ve ümmetinin kurtuluşu aşure günü hala 4000 senedir, 3000 senedir kutlanıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in doğumu Musa aleyhisselamın ümmetinin Aşure günü kurtuluşundan daha mı bir meseledir dünya için yani. Alemlere rahmetse o noktada. Orada sırf Beni İsrail'in kurtuluşu vardı Burada alemlerin kurtuluşu var. O zaman çok önemli bir hadisedir. O nasıl her sene kutlanıyor kaç bin senedir? Mevlid'de kutlanıyor. Kaynağı ve delili budur. İbn-i Hacer Hazretleri bundan büyük delil arama Mevlid'i kutlanmanın sünnet olduğuna diyor. Ne delil arıyorsun diyor? kutluyorsun diyor üç bin senedir de. Hadiste diyor ki biz Musa'ya onlardan daha yakınız biz de kutlayalım. Demiyor ki bunlar palavra atıyor. Demiyor. Aşure günü kurtuldular diyor. Onu kabul ediyor yani. Biz de kutlayalım diyor. Oruç tutarak diyor. E bu hadis sahte geçiyor daha. Ne anlamaya çalışıyorsun? Delil arıyorsun. Demek ki bir kurtuluş ne yapılabilir? Her sene aynı güne denk gelen günde seneyi devreyece kutlanabilir. Bu hadisten bu anlaşılıyor. Efendimiz sallallahu zamanında da kaç bin senelik içti yani aşure kurtuluşu. E yine Efendimiz oruç tutarak o zamanki ümmetin kurtuluşunu kutladı yani. E biz de şimdi onun doğumunu kutluyoruz. Bundan daha doğal bir şey var mı? Niyetleri düzgün yapalım. Onun sevgisi için, onu anmak için, onun anıldığı mecliste onu hatırlamak için. Hazreti Kur'an tilaveti, hafızlar 20 dakika Kur'an okuyacak en az. Kur'an-ı Kerim dinlemek için. Aşri şerif dinlemek için, hadis-i şerif dinlemek için. Mevlüt gecesinde annesinin gördüklerini, rivayetlerini dinlemek için. Ve onun sevgisiyle dolmak için, coşmak için. Sevgiyi artırmak. Candan, maldan, her şeyden, her sevgiliden ileri geçirmek için. Allah Resulü'nün rızası için. Rabbimiz benim rahmetimle sevinin buyurduğu için. Ayetinde en büyük rahmet âlimin oysa onunla sevindiğimizi insanlara kutlamamızı göstermek için olursa başladığımız noktaya döneriz. Bizimle kim sevinirse biz de onunla seviniriz. Yani onun cennete girmesiyle sevinir. kim bizim dünyaya gelmemizle sevinip kutlarsa biz de ona şefaat edip cennete girmesine memnun oluruz diye yani. Edeceğiz diyor yani. Onun için niyetlerimizi halis kılalım. Her işimizde Rabbimiz niyetlerimizi halis eylesin. Amellerimizi salih eylesin. Rızasına muvafık amellere muvaffak eylesin. Bu yolda engellerimizi bertaraf eylesin. Yardımcılarımızı ziyade eylesin. Sohbetlerde devam sebat istikamet nasip eylesin. Yarı iki gün mevlüt kutlamasında kadın, çoluk, çocuk, erkek hepimize sahatler, afiyetler, selametler, sururlar, sevinçler, ferahlar, günahlarımıza mağfiretler, cehennemden azatlar, beraatler ve böylece salih amellerle, halis niyetlerle gidip ayağımız taşa değmeden hiçbir sıkıntı, hiçbir musibet başımıza gelmeden salimen, ganimen evlerimize geri dönmeyi nasibi müessir eylesin. Amin. Şimdiden dualarımızı fazl-i kabul eylesin. Ve sallallahu teala ala, ala seyyidina Muhammed ve ala selleme. Amin.